sahibi şeraata aykırı panteist düşünür, sözler, düşünceler ortaya attığından dolayı öldürülmüştür Nesimi gibi Bağdatlı Nesimi gibi öldürülmüştür karar kararabildiğin kadar zira kararmanın son noktası tıpkı Şafak öncesi gibi aydınlığın başlangıcı sayılır sıkıştır sıkıştırdığın kadar çünkü sıkışmanın son noktası pençenin gevşemesinin başlangıcı demektir bu tarihi tekerrürler devri daim içinde hep yaşanmıştır inanıyorum ki inşallah önümüzdeki yıllar yani 21. yüzyıla girerken ricali devlette de bunu söylüyor herhangi bir mesnede dayıyorlar mı dayamıyorlar mı bilemeyeceğim ben onu işte bizim için millet çapında ve dolayısıyla da fert planında Ferah feza günler olacaktır inşallah huzura, rahata, saadete kavuşacağız Ne manaya geliyor bu? Bu şu manaya geliyor Hiçbir zaman bu tarihi tekerrürler devri daimi Cebri bir çizgide yani kaç katı bir determinizma içinde cereyan etmemiştir. Bunun bu istikamette cereyanını sebepler planında planlayan her zaman bir kutsiler ordusu olmuştur. Bu açıdan da ben sizlere bu tabiri kullanmak caiz midir bilemiyorum. Bir yönüyle kaderin cereyanını kolaylaştıran kutsiler nazarıyla bakıyorum. Kader nasıl olsa öyle cereyan edecek. Ama sizden teşebbüsü, sizden sebeplere eskiler tevessül derlerdi. Başvurması ve dolayısıyla kaderin cereyanını sanki kolaylaştırmak. Allah'ın hakkımızda bu türlü takdirde bulunmanıza müracaatta bulunuyoruz demektir. Ve siz bu önemli misyonu eda edeceksiniz. Size isterseniz kaderin müsehilleri kaderin müyessirleri denebilir yani. Milletimizin mahkûs kaderinin değiştirilmesi idbarinin ikvale dönmesi için siz iradelerinizle bir şeyler yapacaksınız Allah da inayetiyle tecelli edecek ve inşallah mahkûs kaderimizi değiştirecek diyoruz. Bu misyonu eda edeceksiniz ve inanıyorum ki Cenab-ı sizin inşallah durmayan, tevekkuf yaşamayan ve ülfete pabuç bırakmayan ciddi gayretleriniz ve cihetlerinizle bu sıkıntıyı da aşacak inşallah aklınıza başka bir şey gelmesin. Başkalarının sokakta, çarşıda, pazarda öyle iktidar ve idare adına aradıkları şeyler bizden fersah fersah uzaktır. Bizim meselemiz insan meselesi ve kültür meselesidir. Bizim işimiz bütün dünyaya Allah Resulü'nden gelen ruhumuzun ilhamlarını duyurmak ve herkesi belli bir şeye uyarmak. Kaldı ki eski vatanımız Asya sitepleri demedik sadece biz. Gideceğiz orası bizim ana yurdumuzdur. Bugünkü ana yurt Anadolu bir yönülü ana yurdum bağrında büyümüş, gelişmiş, bugünlere ulaşmıştır. Şimdi bize düşen şey anamıza karşı babamıza karşı vefa hissiyle gerilip gidip yeniden onlara sahip çıkmaktır ve biz bu vefa borcunu eda etmeye çalışıyoruz bize bu mevzuda niye buraya geliyorsunuz ne arıyorsunuz buralarda diyenlere hep bu hisimizi bu şekilde eda ettik ifade ettik anamıza karşı vefa borcunu eda ediyoruz Müslümanlık bize Asya'dan gelmiştir Müslümanlığın menbaı Kabe'dir Saanak Saanak vahiy orada yanmaya başlamıştır. Her şey Medine'de tüllenmiş. Site İslam devleti Medine'de teşekkül etmiştir. Fakat oradan böyle dosdoğru bize gelmemiştir Anadolu'ya milletimize. Müslümanlık bir kavis çizerek Asya'ya uzanmış. Buharalara, Semerkantlere, Taşkentlere uzanmış. Daha hicri 90. senede bu harefet edilmiş. Hicri dördüncü asra gelince İsmail Hamid Danışman'ın ifadesiyle binlerce çadır Türk Müslüman olmuştur. Bu açıdan Allah'ı tanıma, Resulullah'a ulaşma, Kur'an'la bütünleşme, ilahi nimetlere karşısında biz o ilklere, sahabe efendilerimize, raşit halifeler efendilerimize, medyuniyetimiz ölçüsünde Asya'da Müslümanlığa ilk evet diyen Buhariler, Müslimler, Ebu Hanifeler, i̇mam Ebu Yusuflar bunlara medyunuz. Bu açıdan Asya'ya borcumuz çok büyüktür. Ve ilk dönemden sonra Müslümanlığın kayimi diyebileceğim esas güç kaynağı. Onu 10 on asır ayakta tutacak bütün dinamikleriyle tamamen Asya blokajlıdır. Asya'ya dayalıdır. Bu açıdan da biz Asya'ya karşı medyunu şükranız. Ömür boyu, böyle bir vefa borcunu eda etmeye çalışsak da zor eda ederiz. Ve inşallah hep bunu soluklayacağız. Asya'ya medyunuz, anayurda dönüyoruz. Ve sadece anayurda değil. Dünya sizi hiç tanımıyor. Ben Cihan Ünal'ın bir programını seyrettim televizyonda. Dünyanın değişik yerlerine dolaşıyor, elinde mikrofon. Öyle o muhteşem şehirlerde, büyük şehirlerde, mesela Nijosi gibi diyelim, San Francisco gibi, Los Angeles gibi şehirlerde Çarşının ortasında bir adamı, kelli felli bir adamı durduruyor, soruyor ona, Türkiye diye bir ülke biliyor musun? Birkaç Türkiye, Türkiye, Türkiye diyor, ondan sonra galiba diyor, Afrika'da bir küçük, zenci devleti diyor. Mübalağa etmiyorum. Ve esas arkadaşımızın arz ettiği bir şey arz edeceğim burada çok merak edersen ismini de verdim gider kendinizle görüşürsünüz bir esnaf bir tüccar arkadaş Amerika'da bir partta değişik ülkeler coğrafi durumu, iktisadi durumu, ekonomik durumu itibariyle programlanmış efendim bir diskete neyse disketlere veya bir bilgisayar var kendi ülken adına Türkiye deyip tuşa basıyorsun orada Türkiye hakkında ne istiyorsan sana malumat veriyor değişik ülkelere baktım diyor değişik ülkelere baktım mesela Senegal'ı bile söylüyor Somali'yi söylüyor bilmem Afrika'da nereyi söylüyor bir de diyor merak Türkiye'ye sorayım dedim bastım ekrana tepeden tırnağı beni terletecek şu yazı çıkmaz mı Türkiye hakkında bana bir şey programlamadılar dedi değerinizi ölçün yani mübalaik bunda ve sizde rica ederim havalı olacağınıza gerçekten biraz daha realist olmaya çalışın ve inşallah gelecekte bunu daha değişik zaviyelerden kıracak ve bu ülkeyi tanıtıracaksınız yeni bir Türkiye ortaya koyacaksınız inşallah Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin Dünyada İslam memleketlerinin genel tablosu, kardeş kavgaları, esaret, ihtilaf, cehalet, zaruret, diyor, soru. Ve bunların getirdiği ızdırap, güvensizlik, ümitsizlik ve sefalet. Bu eski mantıkçıların sura, kübra gibi şeyleri. Bu kadar, gailelerin kısa zamanda halli mümkün müdür? Olan bitenler karşısında eli kollu bağlı olmanın, bir şeyler yapamamanın, ızdırabından nasıl kurtulabiliriz deniyor. Evvela iki gerçek var bunlara temas ediyor. Dünyada İslam memleketlerinde genel tablo hakikaten kardeş kavgası gördüğünüz gibi esaret, ihtilaf, cehalet ve zarurettir maalesef. Bu belli bir dönemde bilerek veya bilmeyerek içine düşülmüş bir çukurdur. Tarihi inhitatımızı kazanç kuşağında kaybetmemizi, şimdiye kadar dünya kadar insan bununla alakalı bir sürü şey yazdı. Prens Sebahattin'den Mehmet Akif merhum'a kadar, ondan Hazreti Bediüzzaman'a kadar inhitatımızın vesileleri, sukutumuzun vesileleri ve buradan çıkışın yolları ve çareleri diye Prens Sebahattin'in de bir tecrübeyi kalemiye inhitatımız hakkında bir tecrübeyi kalemiye. Eski harflerle basılmış zannediyorum şimdilerde latin harflerine çevirdiler onu. Türk alfabesini çevirdiler. İşin doğrusu, belli bir dönemde bir çukura düşülmüş ve şimdi belki çıkılmak isteniyor ama çıkılma yolları bilinemiyor. Bir çukura hangi yoldan düşülmüşse yine oradan çıkılır. Yani cehaletle düşülmüşse, zaruretle düşülmüşse, ihtilafla düşülmüşse, fakirlikle düşülmüşse İftirakla düşünmüşse şayet ancak bunların giderilmesiyle çıkılır. Vücudunuzda bir virüs, bir bakteri şayet, neyin zafından dolayı orada hakim hale geliyorsa bence evvela o zafın giderilmesi lazım. O boşluğun kapatılması lazım. Onun için bir taraftan onlara karşı bir şey verirken, diğer taraftan vücudun takviye edilmesi çok önemli bir esastır. Şimdi bu çukurun içinde çırpınıp duruyor ama ben çıkmak üzere çok ciddi planların olduğu kanaatinde değilim. Mesela Türkiye gibi çok önemli, tarihte çok önemli rol oynamış bir ülke. hususiyle ile dokuz asır belli sülaleler değişmiş ama İslam dünyasının ön karakolluk vazifesini görmüş. Bütün batıya karşı müdafaa hattını o korumuş, o müdafaa etmiş. Devamlı cephede olmuş devleti âliyeyi, hariciye zafı bitirmiştir. Dünyadan habersiz bir devlet olarak yaşamışızdır. Katiyeme dünyayı bilmiyoruz, hiç bilmiyoruz. İki, dünyanın hiçbir yerinde ben Türk lobisine rastlamadım. kalalık türünden, kalalık buğdunda bir şey ifade gibi gelecek de dünyanın görmediğim yer oldukça azdır. Yani. Mesela ne Güney Amerika'da, ne Amerika Birleşik Devletleri'nde, ne Kanada'da ne Avrupa'da hiçbir devlette ne Asya'da hiçbir devlette bir Türk lobisi söz konusu değildir. Bugün Amerika'da Ermeni lobisi vardır, bir avuç Ermeni vardır ama Amerika toplumu içinde, katmanları içinde ortaya çıkarabilseniz dünya kadar Türk vardır. Bir dönemde Asya'dan hicret etmiş gitmişler. Ve şu anda da bir sürü insan vardır. Çok acıdır, ben oradaki bir ateşeye sordum. Ne kadar Türk var dedi, hocam dedi, vallahi bilmiyorum galiba 500 bin diyorlar Amerika'da. Belki 500 bin sadece Kırım'dan bir dönemde hicret edip gitmiştir. Yanılıyoruz yani, adedini bile bilmiyoruz. Bizim tasavvurlarımızın, tahayyüllerimizin üstünde orada Türk mevcudu var. Hafif kurcaladığınız zaman bunlar hemen suyun yüzüne çıkabilir. Fakat siz orada kemiyet buğutlarıyla, derinlikleriyle bu kadar bir güce sahip olduğunuz halde lobiniz yoktur. Biz kaderimizi bu millete vermişiz. Ben ne olursam olayım Allah ve Resulullah kapısının kıtmiri ve bu milletin de başını sizin ayaklarınızın altına koyacak bir zavallısı olabilirim. Fakat 5 yaşımdan beri milletimin kaderiyle dop yani. Belki 10 yaşındayken bile bu iş için gözyaşı dökmüş, dünya kadar ağlamış bir insanım. Onun için hale hazırdaki durumuyla da çok alakalıyım, alakadarım. Tabii en önemli mesele de ihtilaf, cehalet, zaruret dediğimiz şeylerdir yani. İsterseniz fakirlik şeklinde de alabilirsiniz. Bu tanzimattan sonra bu milletin derdidir. Meşrutiyet yıllarında Bediüzzaman'a bu mesele sorulunca diyor ki bizim üç büyük düşmanımız vardır. Birisi ihtilaf diyor, birisi cehalet. Diğeri de fakirliktir, zarurettir diyor. Bakın bunca yıl geçmiş, meşrutiyet dediğiniz işte 1980'li yılları, aradan neredeyse 86 sene geçmiş, değişen hiçbir şey yok yani. Biz hani 40 senelik kani yani filan bir şey derler ya işte onun gibi bir şey, hiç değişen bir şey olmamış. Ozat diyor ki bu üç hastalığa karşı virüs kabul ediyor, AIDS virüsü gibi virüs kabul ediyor. İhtilafı Cehaleti ve zarureti. Bu iç virüse karşı, üç hastalığa karşı, üç tane ilaçla, bir reçete ile mukabele edeceğiz. İlimle mücadele edecek, ittihatla, ittifakla mücadele edecek ve servetle mücadele edeceğiz diyor o günlerde. Bu sözler de yine 86 sene evvel söylenmiş sözler ama gel gör ki o günden bugüne iki adım atılmamış. Neredeyse iki adım atılmamış maalesef. Hala biz birbirimizi kıran kırana gidiyoruz. Şu ülkede insanların haline baksanız, muhalefet yaparken bile birbirlerini buarcasına birbirinin üzerine gidiyorlar. Oysa ki millet olarak çok ileride olmaya liyakatımız vardır yani. Dişimizi sıksak Allah'ın inayetiyle bunu gerçekleştirebiliriz. Evet o zat diyor, ihtilafa karşı itaatla. Zaten diyor, ben Yavuz Selim'e biat etmişim, ittiba etmişim. Yavuz'u da Tabi daha sonra Yavuz Selim pan-İslamizm bilmezdi, öyle pan-mandan anlamazdı o. Pan-İslamizm düşüncesi, pan-Türkizm düşüncesi bunlar yine Türk sonra Türkiye'de bizim içimize ihtilaf attıkları dönem zuhur etti. Birileri pan-Türkizm dedi, öbürler Avrupacılık dedi, birileri de pan-İslamizm dedi ve derken İslam derken bile insanımızın içine ihtilaf attılar. İslam ihtilaf atmaz, alem şumul bildiğindir fakat ihtilaf attılar çünkü bir yönüyle kamplaşmalar oldu. O dönemde de oldu kamplaşmalar, yedik bitirdik. Yavuz Selim ta o dönemde İttihat-ı İslam demiş yani, İslam Birliği demiş ve mücadelesini hep o istikamette vermiş. Kader bir yerde iflahını kesecek, emanetini alacakmış onda. Fakat şu sözler ona aittir, yine kitaplarda görmüşsünüzdür. Milletim de ı tefrika endişesi köşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. ittihad etmekken adaya karşı çaremiz İttihat etmezse millet daha idare beni, diyor. zaman diyor ki bu düşüncelerinde ben Yavuz Selim cennet mekana itibar etmişim, itibar etmişim, diyor. Her şeyi bırakıp bu millet fertlerini, bu milletin belli bölümlerini birbiriyle uzlaştırmak, anlaştırmak, kamplaşmayı önlemek bizim için bir vecibedir. Bu bizim bugün derdimizdir. Hatta şimdilerde bir laik-anti-laik kamplaşması çıkardılar. Bizim insanımızın böyle bir derdi yok. Biz hiç laikliği mesele yapmadık yani şimdiye kadar. 30 sene bir insan cami kürsülerinde millete konuşmuşsa, oturmuş böyle sizler gibi gençlerle sohbet etmişse, hayatımda zannediyorum Allah bana icat ettirmiştir. Böyle oturup serbest, siz soru sorun, ben de cevap vereyim meselesini camide. Belki bunu ben icat etmişimdir. Ve bunu senelerce devam ettirdim. Belki 20 küsür sene devam ettirdim. Bir insanın bir hissiyatı, bir müzmeratı varsa, mesela sizin bir demokrasiye karşı bir antipatiniz varsa, mesela layık karşı bir antipatiniz varsa, bunca zaman içinde dar dairede, geniş dairede ağzınızdan kaçmaz mı bu? Ben kodiri meydan diyorum. Açık kapalı, bir tanesi çıksın, hatta benim şu arkadaşlarım bile, hani askeri tabirle, hazerde, seferde, karada, havada, denizde, her zaman ve her yerde benimle beraber olanlar, buyursun çıksın desinler ki, sen şurada yarım kelimecik bir şey söyledin desinler. Demedik. Hiçbir arkadaşımız da demez. Çünkü bizim problemimiz yok bu türlü meselelerde. Demek ki ta tanzimattan bu yana milletin içine ihtilaf atanlar, şimdilerde de bunu işte layıklıkla yeniden gerçekleştirmek, demokrasi, yok anti demokrat filan diyerek, yok fundamentalizm, yok teokratik düzen yanlıları, yok gericiler, yobazlar diyerek, yok ilerciler diyerek, bir kısım düşünceleri değişik zaviyeden hortlatmak suretiyle milletin bir kesimini başka bir kesim karşısına çıkararak işlerine ihtilaf atıyorlar. köksümüzü gerip sabırla bütün bunları aşma mecburiyetindeyiz. Bu türlü kısır kavgalara girmeme mecburiyetindeyiz. Bu duygu, bu düşüncelerimizi her yerde ifade etme mecburiyetindeyiz. Bunlar bizim problemlerimiz değil ve biz bu mevzuları, kavga vesilesi yapmıyoruz. Yapmama kararındayız. Hatta Yunus'un ifadesi ve anlayışıyla dövenelsiz, sövenedilsiz ve hepimiz her türlü hakaret karşısında gönülsüz yaşama kararındayız. Kırılmayacağız, incinmeyeceğiz, darılmayacağız, dişimizi sıkıp dayanacağız, ihtilafa düşmeyeceğiz. Çünkü bu bizi dağıtadır eyler." dedi Yavuz Cennet Mekan. İkincisi cahalet dedi. Biz bu mevzuda seferberiz. Şimdi bu halimizden rahatsız olanlar var. Şimdi siz ilim yoluna girdiniz, cehaleti yenmeye çalışıyorsunuz. Fakat birileri bunu engellemeye çalışıyor. İşte şimdi bu adamlar cehalete karşı ilimle mücadele eden insanları engelliyorlar, bakın takılıyorsunuz buna. Batı Orta Çağ, karanlık karanlıkçağ dediği dönemlerde, siz Hicri 5. ve 6. asırda Asya'da önemli bir Rönesans gerçekleştirmişsiniz. Bu istihale ola ola gelmiş İspanya'ya geçmiş, İspanya'dan batıya geçmiş, sizden 6-7 asır sonra onu gerçekleştirebilmişler. Sizin kökünüzde var, yeniden sürgün veriyor, yeniden siz dünya çapında yeni bir medeniyete giden bir yol açıyorsunuz, bir köprü kuruyorsunuz ve dünyada önemli kültürlerden bir tanesini gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Buna rağmen siz ilimle cehaletin kafasını ezmeye çalışacaksınız. Zaruret, fakirlik o dönemde söylenmiş. İnşallah arkadaşlarımıza hep söylüyoruz. Türkiye'nin zengin olması Asya'da yatırım yapmasından geçer. Siz gidin ticaret yapın, ihracatcılık yapın hatta yatırım yapın. Sanayi tesisleri kurun. Batı bir zaman bu ülkelerin sırtından zengin olduğu gibi siz de onları istismar etmeden üstelik. Başkalarının istismarına, sömürmesine de meydan vermeden... Eski vatanınızda yani Küçük Asya gitsin Büyük Asya'da zengin olsun aradığını bulsun her yönüyle ve insanımız taşınıyor şimdi böylece bizi birbirimize düşünen işimizi bitiren bir ihtilaf bir cehalet bir zarret vardır ikincisi bunların getirdiği izdirap güvensizlik ümitsizlik ve sefalet var bu da doğru ülkede ben bunu geçiştireceğim yani çok fazla üzerinde durmayacağım. Şu anda bir kriz yaşanıyor Türkiye'de, bu ekonomik paketler istikrar paketiyle daha ziyade zuretti ama fakat krizin gerçek boğutları esas ekonomik değildir, bir güvensizlik boğududur. Yani her şeyin reel değeri nedir milletimiz? Parlamentonun reel değerinden doların reel değerine kadar, ondan markın reel değerine, hisse senetlerinin reel değerlerine, pazarda piyasadaki emtianın reel değerlerine kadar bu mevzudaki kuşkudur, tereddüttür. Yani aslında her şey olduğu gibi bu otursa, millet bilse yani, dolar artık şudur, mah şudur, emtia şudur, fırındaki ekmek şudur, manavdaki meyveler şudur, bakkaldaki emtia eşya şudur falan bilse, oturacak biraz millet kemerini sıkacak. Biraz bizim yaptığımız gibi kendi hayatımızda, iktisadi programları yani, tasarruf programları uygulayacağız. Allah'ın erki keremiyle bu gayeler aşılacak ve milletimiz yine büyüklüğe sıçrayacak Allah'ın ve keremiyle. Ama içimizde bu zırap güvensizlik, ümitsizlik yaşanıyor. Esas bizim krizin arkasında da şu anda güvensizlik var. Bunu da tabii devlet giderecek. O bakımdan devleti yıkmaya matuf sözlerden de fevkalade sakınmak lazım. Çünkü bizim devletimiz hem işteki insanımıza güven verir, hem de Asya'daki güveni korumaya vesile olur. Eğer Asya'daki bizim soydaşlarımız, dindaşlarımız, Türkiye'de güvenilir bir devlet olmadığı kanaatına varırlarsa, dayanabilecek başka güçler, başka kaynaklar ararlar. İnşallah bu ızrap bu güvensizlik, bu ümitsizlik de şimdiye kadar olanlar gibi aşılacak ve biz yürüyeceğiz. Ve en son esas soru şuradaydı. Bu kadar gayeler kısa zamanda halli mümkün müdür? Bu millet şimdiye kadar da, dünya kadar gayleyi aşmıştır. Bu ilk değildir, hatta son da olmayacaktır. Son da olmayacaktır derken yine ümitlerinizi sarsmayayım ben. Yani bizim milletimiz, Necip milletimiz, Müslümanlığın karakolculuğunu üzerine aldığı andan itibaren öyle olmuş. Türkler El-Kaim'den Ertuğrul'la, el Ertuğrul'la İslam'ın müdafasını, hilafetin muhafazasını ele aldıkları günden itibaren ki meşhur İsmaili danışmet merhum öyle derdi. Hilafet bize Alparslan'ın amcasıyla geçmiştir. Yani Yavuz Selim'in o memlukları yenmesiyle Mercidabık ve Ridaniye'yi takip değil de daha ziyade Abbasi El Kaim den Ertuğrul Hazretlerinin hilafetin şahsi manevisini almasıyla geçmiştir. Yani ta 1050'lerden yana o iş bizde, bu millette, o günden bugüne Müslümanlığı koruma işi, onun haysiyetini, şerefini, onurunu koruma işi. Nasıl ki Malazgirt'te halife haber göndermiş, Alparslan Cennet Mekan Aleyhi Rahmeti Vel Ufran Hazretlerine emir verdim, bütün camilerde sizin için bugün dua ediyorlar. Bütün alemi İslam dua ediyor. Ve bütün bu şanlı ve şerefli tarihimiz boyunca, hep biz aynı şeyleri göğüslemişiz. Hep alemi İslam'ı müdafaa orunda hırzı can etmişiz. Eski bir tabirdir. Yani seve seve ruhumuzu o yolda fedaya amade olduğumuzu göstermişizdir. Evet, hiç gayeler durmadı. Hiçbir zaman durmadı. Son devrin bedbinlerinden karamsarların son devir derken Cumhuriyet dönemi değil yani. Tanzimat sonrası o Beşir Fuatların yani tarancı neslini yetiştiren duyguda, düşüncede, edebiyatta, felsefede esas beşir fuatlar. Onlardan bir de Celal Nuri vardır. Celal Nuri bir yönüyle haklı bir şey der. Kandan irinden, kan seylaplarından bahsediyorsunuz. Günümüzde var diye o kan seylapları ne zaman durdu ki? O değişik bir mülazayla söyler ve sultanı karalamaya çalışır. Fakat bir yönüyle bu söz doğrudur. O kan seylapları, o kan irin o korkunç mücadele, o insan avu, o yamyamlık ne zaman durdu ki? Ben hiç bilmiyorum yani. Bizim milletimizin, tarihimizin kaderini hükmetmeye başladığından itibaren ben bir lahza durduğunu hatırlamıyorum onu. E bu millet aşağı aşağı bugüne kadar gelmiş. Hele bir Çanakkale şey var ki, Mehmet Akif, o en ümitsiz olduğu bir dönemde coşmuş onunla. ''Ne azizsin ki'' demiş işte, kanın kurtarıyor ülkeyi ve getirmiş onları Bedrin Arslanları ile at başı hale koymuş. Bedrin Arslanları ancak bu kadar şanlıydı demiş. Sizin bildiğiniz şeyler, orada kendilerinden kat kat üstün güçlere karşı savaşmış, haysiyet ve şereflerini kurtarmışlar. Ben zannediyorum şu anda da içinde bir ölçüde belki çarpına çaldığımız, bir sürü kriz var, bir sürü bunalım var, bir sürü sıkıntı var ama değişik şeyleri aşağı aşağı bugünlere geldiğimiz gibi bugünü de Allah'ın inayetiyle aşacağız. 21. asrın en güçlü devleti, işte bu devlet olacaktır, tereddünüz olmasın. Tabi o günlerde ülkeyi layık, antilayık kamplarına bölmek isteyenler de eğlenip gidecekler, millet kendi safvetiyle ayakta kalacak ve dünya muvazenesinde değişiklikler olacak. Siz de inşallah sıçrayıp dünya muvazenesindeki yerinizi alacaksınız. Hiç ümitsizliğe düşmeyin. Olan bitenler karşısında eli kolu bağlı diyorlar. Mümin hiçbir zaman eli kolu bağlı değil. Siz eli kolu bağlı değilsiniz. Belli bir duygu, belli bir düşünceyle ciddi bir metafizik gerilim içindesiniz. Gerilmiş yay gibisiniz. Eliniz sadağınızda çek emrini bekliyorsunuz. Okulu bitirdiğiniz zaman kendinizi bir yere atacak, ilim-i irfan adına dünyanın bir karanlık yerini aydınlatacaksınız ve dolayısıyla hedefinizi bulmuş bir ok olacaksınız Allah'a inayet ve keremiyle. Kur'an'ın hasbi fedaileri zaten böyle mücadele verirler. i̇nşallah Teala. Sonra diğeri yeistir. Yeist mani her kemaldir. Mehmet Akif, ye söyle bataktır ki düşersen boğulursun. Azmine sımsıkı sarıl bak ne olursun. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Meyyus olan ruhunu vicdanını bağlar. Ey dipdiri meyyit iki el bir baş içindir. El de senindir baş da senindir. Kurtarmaya azmin ne için böyle süreksiz? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz? Makamın cennet olsun. Sizin de yolunuz aydınlık olsun inşallah. Keder ve hizmeti ilahi zaviyesinden Güneydoğu hadiseleri arkasında büyük bir çığ musibetini nasıl değerlendirirsiniz? Güneydoğu hadiseleri Türkiye'nin değişik yerlerinde çığlaşmış hadiselerdir. Hadiseler çığlaşmış hadiselerdir. Ve görenler, sezenler, bilenler için onlar çok küçük bir sesle bir rezonansla Yerinden kopup gelecek ve milletin büyük bir kesimini, büyük halk yanılarının içine alacak şekilde bir kesimi presleyecek, silip süpürecek, ölçüde derindir, endişe vericidir, ürperticidir. Bir çığ bekliyor. Biz de Allah'tan bir inayet bekliyoruz. Esbab planında esbabın vefasızlığına rağmen Allah'tan inayet bekliyoruz. Sebepler sırtlarını dönmüş gidiyorlar bize. Hepsi ayrı bir vefasızlık vadisinde kendisine ait türküler söylüyor. Sebepler. Sebepler bize bel bağlamayın diyorlar. Fakat bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan müsebbibül esbab diyoruz ki dünya devletleri muvazenesinde çok önemli bir muvazene unsuru olan devleti aliye ister onun kusuru İsterse başkalarının imansızlığı ve amansızlığı karşısında yıkılıp gitmekle o devletin mirasçıları içinde, ondan kopup gidenler arasında birbirini takip ede gelen muvazenesizlikler gibi bizi yeni bir parçalanmayla yeni bir muvazenesizlik süreci içine yenilerin tabiriyle itmesin diyoruz. 70, 80, 100 sene evvel Aynı dönemler yani 20. asra girerken onun son çeyreğinden başlayarak ilk çeyreğine kadar aynı süreç yaşandı. Aynı devir, aynı dönem, bütün şartlarıyla yaşandı. 21. asra giriyoruz. Bu küçük, bu minik ülkenin bir kesiminde yine aynı şartlar yaşanıyor. Aynı türküler söyleniyor. Aynı şenahatlar aynı ifadelerle yeniden bir kere daha sergileniyor. İsrail'in Harbiye Nazırı Müşo Dayan diye birisi vardı. Dannediyorum ben söyleyince çoğunuz hatırladınız. Bu hem 67'de hem de 68'de bütün Birleşik Arap ordularını yendi. İlk yenişinde bir de bir kitap yazmış. Harp stratejisini anlatmış o kitapta. Fakat hiçbir Arap, hiçbir Arap erken harp okumamış onu. İkincisinde de aynı taktiği kullanmış. İkincisinde de yine o karşı tarafı hezimete uğrattı. Yenilen, ırçılığın altında yenik düşmüş Araplardı, Müslümanlar değildi. Ben Müslümanlığın cihan tarihinde yenik düştüğünü hiç tahmin etmiyorum. Yenilmiş insanlar ona sahip çıkmışlar, nefsine yenilmiş, bencilliğine yenilmiş. Ve fethakarlık yapamadığından dolayı yenilmiş evvela dinin emirleri açısından yenik düşmüş insanlar yenilmişlerdir. İnsanlar yenilmiştir. O sonra da şunu yazdı. Gazeteler naklettiler. Ben ikincisinde de aynı stratejiyi takip ettim ama kitabımı okumamışlar. Okusalardı böyle bu kadar gafil avlanmazlardı. Demişti. Hiç unutmam. Şimdi 20. asra girerken aynı şeyler, aynı oyunlar 21. asra girerken aynı oyunlar ama Unuttuk biz onları Veya onu görecek Entelijansiyamız yok bizim yani O işi akıl erdirebilecek Münevverimiz yok, aydınımız yok demek Öyle bir talihsizliğe Mahkumuz Aynı oyunlar çevriliyor Birinci defada Olan oldu yani, fitne oldu Kızıl kıyamet koptu Şerh edecek halim yok Fakat Fakat Şimdi hazırlanan senaryolarda aynı kızıl kıyameti doğurabilecek hüviyettedir. Farkı yok yani. Aynı şeyler var. Bir temamiha. Fakat Rabbimizin inayet eli, hak tecelli eyleyince her işi Hasan eder. Halk eder esbabını bir lahzadı ihsan eder.